Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım. Canlı yayındayız. Stüdyoda sevgili konuğum ve arkadaşım Ümit Besçi var. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ümit'le sabah çaylarımızı içiyoruz. Teknik Masa'da Selahattin Çolak... Konumuz daha önce de benim kısa bir girizgah yaptığım ve biraz katılımcılarından, temasından, küratörlerinden bahsettiğim. Fakat bu kadar mekana, bu kadar konuya, bu kadar katılımcıyla birlikte yayılarak 25 dakika içinde toparlayamadığım 3. İstanbul Tasarım Bienali Hazır yeni bitmişken Tasarım Bienali ekibinden Ümit'i de konuk edip kısaca bir üzerinden geçelim. Değinemediklerimize değinelim, izlenimlerimizi paylaşalım dedim. Teşekkürler beni kırmadın, geldin. Ben teşekkür ederim. Tekrar söylediğim gibi aynı zamanda da bize Twitter'da Açık Mimarlık ve Facebook'ta Açık Mimarlık ile ismini ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlarınızı iletmek istediklerinizde hazır tasarım beğenilerinden Ümit ve bizimle birlikteyken alabiliriz. Üçüncü İstanbul Tasarım Beğenili e 22 Ekim'de başladı. Başladığı hafta da tekrar açık radyo.com.tr üzerindeki program kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Söylediğim gibi kısaca üzerinden geçmiştim. Tekrar bir değinmemiz gerekirse biz insan mıyız türümüzün tasarımı iki gün iki yıl. iki saniye. <gülüyor> İki saniyeden başlayıp iki milyon yıla kadar mı? İki yüz bin yıla kadar. İki yüz bin yıla kadar gidiyorduk. Arkeolojik de adeta bir sonda yaparak... ...türümüzün tasarımının iki saniyeden... ...bugünün tasarımından iki yüz bin yıl öncesine kadar da... ...İstanbul'un arkeoloji müzelerinde de dahil olmak üzere... ...pek çok mekanda sergilemişti. Yine çok sevdiğim küratörler Beatrice Colomine ve Mark Wigley idi. Üzerinden bir geçelim. Nerelerde evet. neler gördük sergiye dair çok kısa hatta bir evet. küratörel... ...kavramsal çerçevesinde üzerinden geçebiliriz. Ee, aslında Beatriz Mark'ın mimar olduğunu hatırlamak gerekiyor bu açıdan. Ama ilk e, biz bir tasarım yöneleri yapmak istediğimizi söylediğimizde onlara... ...bir düşünmek istediklerini söylediler nasıl ile ilgili olarak. Çünkü biz mimarız ama bir tasarım yöneleri yapmak kulağa hoş geliyor dediler. Bu nedenle hem Princeton'da hem Kolombiya'daki doktor öğrencileriyle aslında tasarım nedir sorusuyla başladılar temayı şekillendirmeye. Ee, bu en önemli girdilerden biriydi temanın şekillenmesi noktasında. İkinci olarak da tabii mekanlarımızdan bir Stüdyo X İstanbul ve Kolombiya Üniversitesi'ne bağlı bir evet. e, mekan. Ee, İstanbul dışında, Seul'de, Johannesburg'da, Bombay'de, e, Sağpağ'da ve New York'ta da e, ofisleri bulunuyor. Bu nedenle marka da İstanbul'u iyi tanıyor diyebiliriz. Ve e, İstanbul'dan da beslenmesi istenen bir Biennale oldu onlar için de. E, bu açıdan arkeoloji de senin söylediğin gibi önemli bir e, ne diyelim alandı. Biennale'nin kavramsal temasının şekillenmesinde. Bir yandan arkeolojik bir tasarım araştırması olarak da bu Biennale'nin son derece üzerinden geçmişlerdi. Nefis de bir kitabı var daha sonra tekrar üzerine. Evet değinmek isterim Lars Mübler Publisher'dan yayınlandı. Yine aynı şekilde Biz İnsanmıyız başlığını taşıyan kitapta da özellikle açılışında bunun çok üzerinde durmaktalardı. Bugün aslında infrastruktur sistemlerinden, network sistemlerinden içinde bulunduğumuz dünyada hatta kimi Yapılar, elektronikler, insanın kendisi tasarlanmış bir katmanlar bildiği içinde gezegen, uzayın kendisi hatta tasarımdan bağımsız, hatta evet. tasarımlar katmanından bağımsız olarak ele alınamaz. Ne aslında bu iki saniye, iki gün, iki yıl, iki yüz yıl, iki yüz bin yıl umarım atladığım evet. herhangi bir <gülüyor> sıfırlı sayı yoktur. Bütün bunların hepsini aslında bu katmanları teker teker soyarak, katmanların Tabii. hepsini teker teker tartışmaya açarak da bir arkeolojik çalışma olarak da sergilediler ki bunu okuya da biliyorduk. Çünkü e, örneğin ağlardan bahsediyorsak örneğin radyonun bir obje olarak tasarımından bahsetmek yerine bu radyonun radyoyla gelen ağların tasarımından bahsetmek çok daha ilginç aslında. E, o sarı kitap diyoruz biz bir orada evet. <gülüyor> Lars Müller'den çıkan Sapsarı kitabı. Sap sarı bir kitap. O o okay karı dayıların tasarladığı. Evet. Orada da aslında detaylıca anlatmaya çalışıyorlar bunu. Çünkü örneğin uzaydan dünyaya bizi hiç tanımayan yani dünyayı hiç tanımayan bir uzaylılar grubu ziyaret edecek olsa biz her ne kadar dünyanın sahibini kendimiz olarak görsek de bizi çok sonra görecek. Çünkü ilk başta tasarladığımız uyduları ya da ağları e, dolayısıyla tasarımı... Aslında jeolojik bir katman olarak hatta dünyanın dışına taşan jeolojik bir katman, jeolojik olmuyor tabii o zaman. Ee, taşan bir katman olarak ilk başta tasarımı ve ağları görecekler gibi açıklamaları var aslında. Ki onun gibi bir iş de vardı Stuart Green uzay evet. çöpü örneğin evet, nefisli bir işti. Yine Galata Rum içindeki Hı -hı. işlerden birisiydi şu anda aslında uzayda bıraktığımız çöplerin ve muhtemel geleceklerinde nasıl bir yer kaplayacağıyla da ilgili de bir video yerleştirmeydi. Bir yandan da mekanlara istersen birazcık evet. da değinelim. Rum okulundan özellikle ve Rum okulundaki işleri henüz onları gördükten sonra biraz da onun heyecanıyla bahsetmiştim. İşlerin birbiriyle konuşması bütün katlar arasında. Hafiften de uzaydan tutun. Bugün Güney Kore'deki örneğin estetik cerrahinin, evet. yeni bir insan tasarlamanın bütün kent içinde yeni endüstriyle tasarlıyor oluşundan tutun orangutanların hakları ve insan hakları evet. nasıl değerlendirilebilir tutun gidin aslında dört tane buluttan oluştuğunu hatırlayabiliriz belki bir yenelim bu noktada bedenin tasarımı gezegenin tasarımı zamanın tasarımı ve son olarak da yaşamın tasarımı Rum okulu temel olarak bedenin tasarımı ve gezegenin tasarımı bulutlarına odaklanıyordu Bomonti Alt özellikle zamanın tasarımına odaklanırken Studio X'de yaşamın tasarımına odaklanıyordu. Arkeoloji müzelerinde de e, bu bulutlardan e, birkaçı aynı anda yer alıyordu örneğin. Rum okulunu zaten işte sen de biliyorsun birinci Biennale'den beri aslında kullanmaya devam ediyoruz. Hem İstanbul Biennale'i kullanıyor hem İstanbul Tasarım Biennale olarak biz kullanıyoruz. Evet ki bu aslında bayağı dikkate da bir durum. Hani üst üste de anlatılar binmiş oluyor. İstanbul evet. Biennale'inden hemen bir sene sonra Tasarım Biennale'de. Evet. Üç Tasarım Biennale'nin farklı manifestoları ve kavramsal çerçeveleriyle neler oldu Hani bu da aslında sürekli bir okumaya açıklık hali sunuyor. Bir yandan Studio X mesela güzel bir şekilde de konuşuyordu. Depo ki şu anda içinde bulunduğumuz, Komşumuz. canlı yayında içinde bulunduğumuz <gülüyor> evet açık radyo stüdyolarının hemen yanında. Depo aynı şekilde ev sahipliği yaptı. İlk defa Alt Bomonti'yi görmek heyecan vericiydi. Evet. Bir yandan şu da var. Alt Bomonti'de yeni açılan, henüz işlemeye başlayan ve aynı zamanda dönüştürülmüş eski bir endüstriye eski bir üretim evet. alanı. Hani bu şekilde okuduğumuz zaman da... Bomontide şehrin daha yeni en azından böyle etkinliklerde görmeye alıştığımız, ev, alışamadığımız ev sahipliği yapmasına bir mekan olarak da içinde tasarımın arkeolojisine dair, hatta üretimin ve insanın üretiminin arkeolojisine dair değişler görmek beni de çok be. heyecanlandırdı ki en çok heyecanlandıran işlerden birisi de Neolitik ayak izleri Göbeklitepe. <gülüyor> Evet, e, alt sanat mekanında bu temanın uzun tema başlığının 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200 bin yıl olarak devam eden e, zaman çizelgesinde aslında bizi karşılayan, e, ilk olarak karşılayanlar bu senin de söylediğin gibi Neolitik ayak izleri aslında. E, İstanbul'u arka ümzelerini sadece mekan olarak kullanmadık aslında bu süreç içinde oldukça e, bizi de çok e, fazlasıyla besleyen bir ilişki kurabildik. Zaten 1 Aralık 2015 tarihinde ilk olarak İstanbul Arköyümüz Ederi Kütüphanesi'nde temayı açıklayabilmiştik. E, bundan sonra da e, özellikle yeni kapıda yapılan kazılar sonucunda bulunan ayak izlerinin de e, kalıplarını çıkardık ve 3 farklı plaka halinde Bomonti'de sergileyebildik aslında. Yani 8500 yıllık ayak izlerinden bahsediyoruz. Çünkü e, ayak izleri önemli bir metafor. Aynı zamanda bir bu seneki bir anlayabilmek için çünkü küratörlerimiz de her zaman e, üzerine de, üzerinde durduğu gibi sonuçta hepimizin zihninde Neil Armstrong'un ayak izi var herdeki evet. ve nasıl zihinlerimize girdi nasıl orada yaşıyor evet, evet. bu apayrı bir konu ama e, bu noktada şunu hatırlamamız gerekiyor bu aslında bir ayak izi değil bu bir ayakkabının izi dolayısıyla e, tasarım ve insan kavramlarının birbiri olan ilişkisini açıklamayı dert edinen bir biyeneli anlatmak için önemli bir metafor aslında. Aynı şekilde yeni kapıda bulunan ayak izleri de aslında bir ayak izi değil e, ne diyelim antik sandalların izleri sandaletlerin ayak izleri aslında e, ve bunları üç plaka halinde orada orada bunlarla karşılaşmak çok büyük bir e, mutluluktu bizim için. Özellikle de ayak izlerinin görmeye de alışık olmadığımız bir biçimde göz hizasının üzerinde evet. ters yüz edilmiş ve Türkiye'de yanılmıyorsam ilk defa uygulanan da bir kalıp tekniğiyle arkeoloji müzesi çalışanların ve arkeologların da sanıyorum ki işbirliğiyle evet. yapılmış olan da bir teknikle ilk defa sergilendi. Heyecan verici de bir sergileme... Tekniği vardı diyebilirim. Bir yandan evet. da Ahmet Öğüt'ün bakının barikatıyla da... ...güzel bir şekilde konuşuyordu örneğin... Alt Hı -hı. ...sanat mekanında hala. <gülüyor> ki uzatılması şanslıydı. Bir yandan da uzatılan diğer mekan arkeoloji dediğimiz gibi. Buradan da canlı yayında itiraf etmiş olayım. Ne yazık ki görme fırsatı bulamadım. Ah. Tasarım beğenirim <gülüyor> ve bu yüzden de çok üzgün olduğum kısmı idi. Bir yandan yani hani hem... Temelde bu kadar iyi bir şekilde örtüşen hem evet. de Bomonti'de bir üretim mekanda eski bir bira fabrikasında en azından bu ayak izleri sergilenirken bir yandan da gerçekten insan arkeolojisini soyarak tasarıma dair, arkeolojisine Hı. dair bir şey. Gerçekten İstanbul'un ki basın toplantısında kür, küratörlerin şöyle de bir açıklaması var. Burası İstanbul'un en iyi tasarlanmış tasarımı. Ee, şey diyorlar aslında biz burayı bir arkeoloji müzesi olarak görmüyoruz aslında. Biz burayı bir dünyadaki en önemli tasarım müzelerinden biri olarak ...görmeyi tercih ediyoruz dediler. Çünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri... ...hem e, kurulduğu tarihlerde... ...Osmanlı Devleti'nin... ...ne diyelim... ...egemenlik alanları altında bulunan... ...bütün arkeolojik alanlardan... ...eser gelmesi sebebiyle... ...hem de tabi Anadolu coğrafyasının... ...yerleşim konusunda en eski örnekleri sunması... ...nedeniyle aslında... E, ...ne diyelim önemli bir koleksiyon... ...barındırıyor bu açıdan. Sadece İstanbul Arkeoloji Müzelerini ...tasarım gözüyle tasarım gözlüğüyle ziyaret ettiğimizde bile aslında bu e, açılımı bütün açıklığıyla aslında görebileceğimiz bir yer. Kesinlikle. Kısa bir parça arası verelim. Tamam. Sonra devam edelim. Aslında yaban araları türünü istemiştik. Fakat ne yazık ki süremiz de kısıtlı <gülüyor> olduğu için bir son dakika parça değiştirmesiyle madem programda biz insan yazı konuşuyoruz. Regan Bond'dan Human dinleyelim. Teşekkürler alçak basınç.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 are you deceived in what you believe, cause I'm only human after all, and you're only human after all, don't put the blame on me, don't put your blame on me, Ooh. some people got the real problems, some people out of love.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 After all I'm only Açık mimarlık dinlemektesiniz. Ben Aymur Yıldırım. Stüdyoda tasarım yeniden ekibinden konuğum ve sevgili arkadaşım Ümit Mesci var. Tekrar hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. 4 Aralık'ta da son iki mekanı arkeoloji müzeleri ve Alt Bomonti mekanı ile birlikte son ermiş olan 3. İstanbul Tasarım Bienali biz insan mıyız teması ile son bulduktan sonra 22 Ekim'de başlayan Bienalin başlangıç haftasında da benim üzerine kısaca bir girizgah yaparak kavramsal çerçevesinden dikkatimi... Çeken ve sevdiğim kimi katılımcılarından, küratörlerinden bahsetmiş olduğum fakat ne yazık ki hepsinden söz etmeye fırsat bulamadığım tasarım beğenilerinin kısa bir hem sergileme teknikleri kurgusu, kavramsal çerçevesi, küratörlerinin seçimleri, mekan seçimleri İstanbul'a teması üzerine girmeye başlamışken ve I'm only human, ben yalnızca insanım <gülüyor> dedikten sonra biz madem yalnızca insanmışız biraz daha İstanbul'a teması üzerine de konuşmaya evet. devam etmek isterim. Onunla birlikte değinmek istediğimiz ve özellikle seninle kendi aramızda öncesinde konuştuğumuz şu da vardı. Her Biennale'de, her etkinlikte, her şehre temas eden söylem alanının oluşturmuş olduğu gibi İstanbul Tasarım de oldukça dikkate şayan bir şekilde. Yalnızca üçüncüsü olmasına rağmen hem şehir içinde kendi yaratıcı gruplarını tetiklemekte, yeni söylem alanları oluşturmakta evet. hem de kendi mecralarını oluşturmakta. Ki üçüncü Biennale bunu iyi bir evet. şekilde yapabildi. Ki sadece İstanbul o dakikada düşünmemek Gerekiyor bence. O yüzden e, bu sene Biennale'in beni en çok heyecanlandıran e, durumlarından biri de aslında... ...22 Ekim 4 Aralık tarihleri arasında sıkışmaması bu açıdan. Evet. Biz de her seferinde tabii ki bütün e, tarihleri veya sergileri odaklandığımız için... ...temel olarak bundan bahsediyoruz. Ama örneğin Superhumanity Projesi ile E-Flux geliştirdiğimiz... ...ya da Türkiye Tasarım Kronolojisi bir deneme projesiyle. ile... Aslında bu kısıtlı tarihi aşamda bir e, ne diyelim bir etkinlikler dizisi de sunuyor aynı zamanda. Çünkü biennaller açısından böyle bir sorun ne olursa olsun vardır. İki senede bir yapılan e, sergiler sonuçta özellikle. Evet. Ve iki senede bir yapıyorsunuz ve kapandığı zaman kimi biennaller e, yok olabiliyor. Yalnızca biennaller de değil. Biz bunu aslında stüdyoda sık sık konuşuyoruz Yeltaver ye Cenk'te de. Özellikle Boğaçan Dündar Alp'in bu... ...noktada kulaklarını çığlatmak isterim. Bizde bir şey yapılır ve anında atmosfere karışır. Konuşulmaz evet. gibi ki... ...bu anlamda gerçekten de 3. İstanbul Tasarım Bienalinin ...kendi mecralarını oluşturması... ...çok çok çok önemli. Pelin Derviş ve Gökhan Akçura'nın... ...Türkiye Tasarım Kronolojisi Deneme Projesi'nin sergisini... ...ki projenin yalnızca bir kısmını görselleştirmiş... ...ve evet. erişime alış, açılmış haliydi. Stüdyo X'de erişilebiliyordu. 50'nin üzerinde uzman katılımcının... Evet. ...ambalajdan grafiğe, iletişim ve reklamdan... ...konuta, mobilyaya, müziğe araştırmaları Oyuncağı, Evet pek çok alanda. Yani o projede aslında küratörlerin e, yapılmasını arzu ettiği bir proje. Çünkü e, küratörlerimiz aslında bu süreçte her zaman Türkiye'de tasarımın varlığından sıklıkla bahsediyorlardı. Çünkü biz aslında buradaki yani İstanbul'da veya Türkiye'de yaşayan tasarım profesyonelleri olarak e, hep bir ne diyelim şikayetçi de demek istemiyorum ama... E, ...tasarımın varlığını... Daha sorgular veya tasarımın ne olduğunu daha sorgular insanları bu yüzden onun bir alan olarak çok da göremeyebiliyoruz bazen ve e, bu araştırmanın uluslararası anlamda da önemli bir e, ne diyelim e, yaklaşımı da farklı alanların bir arada çalışması ve bunların bir arada sergilenmesi yani örnek olarak düşünebiliriz ki çünkü örneğin Türkiye mimarlık tarihi üzerine ...hani iyice bir literatür var aslında ya da e, ambalaj üzerine de var örneğin. Ama bunların hepsini birden görebilmek ve birlikte değerlendirebilmek aslında heyecan verici bence bu projenin bağlamında. Hakikaten de bir cabinet of diye bir evet. merak kabinesi ya da nadire kabinesi diye Hı -hı. çevirebiliriz. Yani bu müzelerin aslında erken öncüllerinden sayılan ve içinde çoğu ilgi alanına dair çeşitli şekillerde evet. birbirine diyaloğa girebilen çok fazla nesnenin olduğu... Aslında Wunderkammer'in... Evet. ...öyle bir terimin aslında... ...türkçeleşmiş halidir. Tam da bir merak... ...kabinesi evet, gibi evet. aslında. Bir yandan da... ...çeşitli oturumlarla, tartışma programlarıyla... ...yayınlarla da devam ediyor... ...olması bu kronolojinin ki... ...kronolojisi deneme. Evet, evet. Ismi. Bir deneme diye başladık. Evet. Evet, bakalım... ...bu denemenin devamı nasıl olacak? Umarım getirebileceğiz. Biz de bekliyoruz. Umuyoruz ki. <gülüyor> önemli ve arşiv niteliği... ...de olan bir çalışma. Bu bağlamda da... ...tekrar üzerinden geçmekte fayda var. Bir başka üretim alanı... ...üretim mecrası, söz alanı olarak da... Daha ...daha önce söylediğimiz... Sarı kitap, sapsarı olan kitap. Lars <gülüyor> Müller Publishers çok çok sevdiğim bir yayın evidir kendisi de. Yine küratörler Beatrice Colomina ve Mark Wigley'in Are we human? Notes Archaeology of Design. Tasarımın Arkeolojisi üzerine notlar. Biz insan müzesinde kitabı. Burada da kavramsal çerçeve. aslında kendilerinin belirlemiş olduğu ve sergide değerler karşımıza çıkan bizi yakalayan çeşitli alt başlıklar, çeşitli sorular. İyi tasarım anestezik midir gibi evet. örneğin çeşitli <gülüyor> sorularla. Ve kitap, e, küratörlerin yaklaşımını anlamak için de çok değerli bir e, yayın. Ve şeyi görmek için de çok uygun aslında. Hangi projelerin neden seçildiğini anlayabilmek açısından da çok değerli bir e, eser. Yani tamam sergi kapanmış olabilir ama hem Üçüncü Sıramı Tasarım Bienali Kataloğunu hem de Sarı Kitabı yan yana gördüğünüzde aslında bunları karşılıklı olarak birlikte değerlendirebildiğinizde Sergiyi gezmiş kadar oluyorsunuz aslında bence. <gülüyor> Kesinlikle ve yeni bir söylem alanı açıp ki mesela örneğin sarı kitapta, sapsarı kitapta soruları bizi ters köşeye yatırarak biraz da aslında yer yer iyi polis, yer yer kötü evet. polis, yer yer bir yazarın iyi bir yazarın kötü, mimarın iyi tasarımcının kötü ya da tam tersi olduğu. Ve yani aslında benim de örneğin okurken kendi içimde çok çelişkiye düştüğüm, sorguladığım düşündüğüm de bir yayın oldu. Buna... Erişebilirsiniz sanıyorum ki sanal yayınlar üzerinden ve sizin arşivinizden. Lars Müller'in Müller internet sitesinden satın alınabiliyor kitap. Bir göz atılmasını ve önerileri üzerine sorgulanmasını ve burada tekrar tartışmamızı da öneririm. Bir başka evet. üçüncü ve... Benim 22 Ekim Biennial'in başlangıç haftasında kısaca üzerinde durabildiğim ve çok heyecanlandığım bir başka proje ise E-Flux Anton Vidokul İstanbul evet. Bienniali seyircileri ismine de aşinadır. Kendisine Superhumanity mimarlık programı ile birlikte oluşturmuş olduğu bir başka evet. mecra 3. İstanbul Tasarım Bienniali'ne özel olarak ve devam etmekte halen evet, maillerini hala. almaktayım. Hı -hı. Sanıyorum ki haftada bir ya da birkaç yazı yurt dışından ve Türkiye'den çeşitli yazarların, ilgililerin, akademisyenlerin, araştırmacıların, çeşitli tasarıma ve küratörlerin belirlemiş olduğu kimi önermelere yaklaşımlarını güncel anlamda insanlık için mukavva gibi örneğin. Andrew her şeyin harika bir yazısıydı. Barınak ve acil durum mimarisi ne derece evet. tasarımdır, iyi midir, kötü müdür, etik anlamda nedir, ahlakı nedir gibi tartışma açmasından günümüzün evlerimizin kölesi olma hali yazısı evet. ya da mimarların kendi kendine arşivleme hali ya da bir aslanın bir leoparın derisi ve renklerini insanlarla karşılaştıran bir başka lezli lokonun yazısı gibi çeşitli evet. aslında daha akademik ve biraz daha konuyu sondalayan diyeyim yazıların olduğu da bir başka mecra. <gülüyor> Tabii E-Flux'ta e aslında sergi tasarımcı pardon sergi katılımcılarından da aslında işte mimarlar, tasarımcılar da, araştırmacılar da aslında yazılarını paylaştılar. Bunun dışında bambaşka isimlere de yer verdi küratörlerimiz. Anton Vidakul ve e, Nikolaus Hisch ile birlikte e, ve Nick Axel ile birlikte. Hı hı. E, bu projede aslında yine Biennale'yi bambaşka bir boyuta taşıması açısından çok değerli bir proje. Özellikle günümüzde içimize kapanıyor muyuz gibi sorularla dertlenirken... Dünyadaki bütün e takipçilerini aslında tasarım bir yanı dahil olduğu bir tasarım bir bağlamında yapılan bir projeyle ulaşmak çok değerli bu açıdan. Evet bir yandan da devam ediyor olması ve bu üç yayın üzerinden sergi dışında da hem sergiyle konuşan hem sergi neni düşündürdükleriyle konuşan hem de yeni ve üretilmeye devam eden kendi üretim alanlarını oluşturuyor olması önemli. Sürenin sonuna geliyoruz bir yandan da son bir iki dakika sonuna gelirken de. Etkinlik programlarının yanında yoğun bir paralel etkinlik evet. paneller, performanslar, yaratıcı mahalleler, tasarım hı. rotaları programları vardı. Bunlar da devam etmekler. Bir genelde takip evet. ettiğimiz ve İstanbul'un dinamikleri de tetikleyen hı hı. keyifli ve önemli bence etkinlikler. üçüncü bir genelde bu kadar e, genişleyebildik. Dördüncü bir çok daha güçlü bir ne diyelim yeni etkinlikler, paralel etkinlikler programı sunabileceğimizi düşünüyoruz bu açıdan. Ve İstanbul'da tabii ki bütün tasarım profesyonellerinin ve markaları bekliyoruz bu açıdan dahil olmalıyım. Bunu da programın sonuna gelirken duyurmuş olalım... ...son bir dakika içinde de. Arkadaşım Ümit olarak... ...hangi işleri ya da hangi mekanı ...seni çok çektiğini, etkilendiğini... ...ya da ilham verdiğini... ...adını anmaya değer bulduğunu ben dinlemek isterim. En azından dinleyicilerimiz de isterler... ...diye düşünmekteyim. Ee, sanıyorum Mark'ın etkisiyle de biraz... E, ...Arkeoloji Müzeleri'nde... ...Arkeoloji Müzeleri koleksiyonundan sergileyebildiğimiz... E, ...bir el baltası var prehistorik Sanıyorum o beni fazlasıyla etkiledi. Özellikle bu sarı kitap ve e, genel yaklaşım çerçevesinde değerlendirdiğimde ve ayak izleri aynı zamanda. Teşekkürler. Ben Sizinle teşekkür paylaştığın için, <gülüyor> Buraya da geldiğin için 4. bir enalinde artık küratörleri açıklandığında, kavramsal çerçevesi açıklandığında seni tekrar burada tekrar konuk geleceğiz. edip evet bunu da bahane etmeden önce başka konuları da konuşmak üzere seni konuk etmek isteriz diyelim. Canlı yayındaydık. Evet. Teknik pasta Selahattin Çolakoğlu'a teşekkürler. Tasarım Bienalinden 3. İstanbul Tasarım Bienalini konuştuğumuz Ümit Mesci ile birlikteydik. Çok sağ ol tekrar geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Açık Mimarlı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. İyi günler hepinize. Hoşça kalın. Merih Açık Mimarlı ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <Gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köy. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun